Aineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu ve ala Resulü Muhammedin ve ala elihi ve Hastalar Risalesinden okuyorduk. 10. devadan devam ediyoruz. Ey lüzumsuz merak eden hasta! Evet. Hastalığın önemli bir kısmı da hastalarda önemli bir karakter de artık merak oluyor. Yani kaygı, telaş, stres. İşte bu devada bu nokta yön planı çekiyor ve ona hitaben, böyle bir hastaya hitaben konuşuyor. Sen hastalığın ağırlığından merak ediyorsun. Yani hastalığını belki gereğinden fazla ağır olarak görüyoruz. Bundan kaygı duyuyorsun. O merakın senin hastalığını ağırlaştırır. Oysa merak, sen maddi hastalığının üzerine binerse hastalık daha da ağırlaşır, çekilmez bir hal alır. Hastalığın hafifleşmesini istersen merak etmemeye çalış. Sen hastalığını merak etmediğinde hastalık hafifleşecektir. Yani maddi hastalığın üstüne bir de manevi sıkıntı binmeyecektir. Bu da hastalığın daha kolay geçmesine zemin hazırlayacaktır. Yani hastalığın faydelerini, sevabını ve çabuk geçeceğini düşün, merakı kaldır, hastalığın kökünü kes. Daha önceki derslerde de geçti, daha sonra da geçecek. Hastalığın birçok manevi faydaları var insana. Psikolojik faydaları var, sosyolojik faydaları var. Bütün bunlar insan düşünüp hele de sevabını, ahirete çektiği bu sıkıntıları, şükür ve sabırla karşılaştığı için karşısına çıkacak olan e, akıl vermez sevapları insan düşündüğünde hastalığın manevi ağırlığı hafifliyor. Ve çabuk geçeceğini düşün. Birçok hastalık 3-5 gün zarfında, 5-10 hafta zarfında en yani geç. Geçip gidiyor. Yerini sıhhate bırakıyor. Evet. bir Gelip geçici hastalıkların seyri sırasında insan bu şekilde hastalığa mukabele ederse hastalık hafifleşecektir. Geçecektir. Hastalığın kökünü kes. Maddi hastalık, bazen manevi hastalıkla kökleşiyor. Bunun olmaması için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 Hastalığın hikmetini düşünmekle o merak gitse o maddi hastalığın mühim bir kökü kesilir, hafifleşir, kısmen gider. Evet. Teslimiyet ha. rıza. Yani biz Cenab-ı Hakk'ın kuluyuz. Onun sonsuz rahmetini ve hikmetini biliyoruz, iman ediyoruz. O onun hikmetine ve rahmetine insanın teslim olması, razı olması gerekiyor. Madem kuluz, o da bizim Rabbimiz. Hikmeti ve rahmeti sonsuz. O halde bu hastalık bana bela olsun diye verilmemiştir. Diye insan hastalığın hikmetini düşünüp ondan istifadeye çalışması lazım. Böyle düşündüğünde merak gidiyor. O telaş gidiyor. O maddi hastalığın mühim bir kökü kesilir, hafifleşir, kısmen gider. Hususan evhamla bir dirhem maddi hastalık bazen merak vasıtasıyla... 10 dirhem kadar büyür. Evet hastalık birken on oluyor. İnsan vehimle, kuruntuyla, gereksiz telaşla hastalığa baktığında korkusu hastalığı derinleştiriyor. Bazen de o maddi hastalık manevi reaksiyonlarla, psikolojik reaksiyonlarla daha da kökleşiyor, büyüyor, derinleşiyor. Merak kesilmesiyle o hastalığın onda dokuzu gider. Merak, hastalığı ziyade ettiği gibi hikmet-i ilahi ittiham ve rahmet-i ilahi tenkit ve halik Rahim'den şeykva etme hükmünde olduğu için aksi maksadıyla tokat yer hastalığını ziyadeleştirir. Evet. İnsanın hastalığına itirazı ne anlamı ifade ediyoruz? Hastalık Başı boş bir şey değildir. Boşuna gelmemiştir. Bize ne isabet etse ancak kaderin izniyle isabet edebilir. Dolayısıyla madem Cenab-ı Hak böyle bir hastalığın bize gelmesine müsaade etmiş ya da emretmiş. Cenab-ı Hakk'ın hikmetine insanın inkıyat etmesi lazım. Dolayısıyla hastalığına itiraz, Cenab-ı Hakk'ın hikmetine itiraz, rahmetine itiraz ve tenkit anlamına geliyor. İşte sonsuz rahmet ve hikmet sahibi Cenab-ı Hakk'ın icrat olan bu hastalığı insanın şikayetle ofla pofla karşılaması aksi maksadıyla tokat yemesi anlamına geliyor aksi maksadıyla yani niçin itiraz ve şerh diyor of diyordu güya hastalığını hafifleştirmek için ama Cenab-ı Hakk'ı itham etmek suçlamak anlamına gelen bu tavırlarla hastalık katlanıyor ceza olarak Dolayısıyla maksadının aksıyla tokat yemiş oluyor insan. Evet, nasıl ki şükür nimeti ziyadeleştirir. Ayet-i kerimede, وَاِنْ شَكَرْتُمْ leziden لَكُمْ buyuruyor Cenab-ı Hak. Şükrederseniz nimetimi artırırım. Demek ki nimet şükür ister. Şükür ettikçe nimet artar. Bunun tersi mefhum, mefhum muhalifiyle. Ne anlama geliyor? Demek ki şükretmezseniz elinizden alırım. Anlamına geliyor. Evet, Dolayısıyla insan mevcut hastalığına sabırla, şükürle mukabele ettiğinde vazifesini yapmış oluyor. Cenab-ı Hakk'ın rızasıyla, memnuniyetiyle sonuçlandığı için kısa sürede hastalık vazifesini yapıp gitmiş oluyor. Evet. Öyle de şekva hastalığı, musibeti tezit eder. Evet. Nasıl şükür nimeti artırıyorsa şikayette musibeti hastalığı artırır. Hem merakın kendisi de bir hastalıktır. Bu kaygı, telaş, korku başlı başına bir hastalık. Psikolojik bir rahatsızlık. Evet. İnsanın maddi hastalıkların çok daha fazla rahatsız edip korkutan bir durum. Onun ilacı hastalığın hikmetini bilmektir. Evet. Sen hastalığın hikmetini bildiğinde korkusu ve telaşı gidiyor. Madem hikmetini, faidesini bildin, o merhemi meraka sür kurtul ah yerine oh de va esafa yerine Elhamdülillah ala küllü hal söyle evet hikmetsiz değil hastalık birçok hikmetini okuduk okuyacağız dolayısıyla insan bu hikmeti kavradığında bir merhem gibi o meraka sürüp bundan kurtulabilir o zaman oh demez ah demez oh der Cenab-ı Hakk'ın her türlü icraatına elhamdülillah karşılık vermiş olur 11. deva, ey sabırsız hasta kardeş, evet bu devada da sabrı, sabırsızlığı mevzu bahsediyor, onun için öyle hitap ediyor. Ey sabırsız hasta kardeş, hastalık hazır bir eylemi sana vermekle beraber evvelki hastalığından bugüne kadar o hastalığın zevalindeki bir lezzeti maneviye ve sevabındaki bir lezzeti ruhiyeyi veriyor. Evet, hastalık hazır bir elemi sana vermekle beraber insan o anda sıkıntı içerisinde belki acı da çekiyor, rahatsız. Fakat evvelki hastalığından, o gün, o ana kadar ki bugüne kadar o hastalığın zevalindeki bir lezzetin maneviye. Yani kaç gün insan sıkıntı çekmişse hastalıktan dolayı, onu düşününce, onu da vereceği manevi semerleri sevapları düşününce, Cenab-ı Hakk'ın rızasına medar bir hal içerisinde insan karşılık verebilmesi bunu düşününce, bu güzel bir cenab hoşuna gidecek tavır içerisinde olmaktan manevi haz duyacak insan evet bir lezzeti maneviye ve sevabındaki bir lezzeti ruhiyeyi veriyor Sen bedeni ıstırap çekse de ruhu ve kalbi manevi bir haz ruhani bir haz duyuyor bugünden belki bu saatten sonraki zamanda hastalık yok İleri doğru baktığımızda da önümüzdeki günlerin hastalığını bugün düşünmenin anlamı yok. Çünkü hastalık yok önümüzde. Önümüzdeki günlerin bize ne getireceğini bilemiyoruz ya. Şifa ile sonuçlanabilir. Veya şifasız bir hastalıksa ölümle sonuçlanabilir. Ve insan çekmiş olduğu acı ve ıstırabın sevabını görmek üzere ahiret âlemlerine geçmiş göçmüş olabilir. Dolayısıyla önümüzde ne var bilmiyoruz. Dolayısıyla Sonraki zamanda hastalık yok. Elbette yoktan elem yok. Elem olmazsa teessür olamaz. Sen yanlış bir surette tevehüm ettiğin için sabırsızlık geliyor. Evet, sabırsızlığın temeli bu. Sen bir kuruntu içerisinde. Yani hayallerin hakikat görüyorsun. Çünkü bugünden evvel bütün hastalık zamanının maddisi gitmekle elemi de beraber gitmiş. yani Geçmiş şu kadar gündür ıstırap çekiyorum demenin... Bir alemi yok çünkü o günler gitmiş. O gündeki ıstırap da gitmiş dolayısıyla. Kendindeki sevabı ve zevalindeki lezzet kalmış. Evet. Gitmiş o gitmiş günler inşallah şikayetsiz sabırla şükürle geçmişse sevap olarak kalmış artık. Ve zevalindeki lezzet kalmış. Yani bir elem bitince insan oh dedirtiyor. İnsan ne zaman o elemi düşünse oh diyor. Dolayısıyla bitmiş gitmiş o acı ve ıstırap lezzet olarak e, iz bırakmış insanda. Sana kar ve surur vermek lazım gelirken onları düşünüp müteellim olmak ve sabırsızlık etmek divaneliktir. Dolayısıyla geçmişi düşünüp o günün sıkıntısını ıstırabını bugün çekiyormuş gibi bir kuruntuya kapılmak divaneliktir. Gelecek günler daha gelmemişler. Onları şimdiden düşünüp yok bir günde, yok olan bir hastalıktan, yok olan bir elemden tevehüm ile düşünüp müteellim olmak, sabırsızlık göstermek, üç mertebe yok yuğa vücut rengini vermek üç defa yok yuğa varlık rengini vermek divanelik değil de nedir? Evet. İnsan mesela ateşli bir çubuğu hızlı bir şekilde çevirdiğinde daire şeklinde görür ya da hızlı bir şekilde ileri doğru uzattığında bir çizgi şeklinde görür. Bu bir yanılgıdır aslında. Ortada ne bir daire vardır, ne bir çizgi. İnsan aklı bunu imal ediyor. Bu bir kuruntudur. Bir vehimdir. Aynı şekilde de insanın aslında bütün hayatı bulunduğu gün, hatta bulunduğu dakikadır. İşte geçmişten gelen lezzetler ve elemler, gelecekten gelecek lezzetler ve elemler aslında zihnimizin bir araya getirdiği şeylerdir. Hayat bulunduğumuz dakikadan ibarettir. Dolayısıyla elem de bir dakikadır. Lezzet de bir dakikadır. Sen bunu düşündüğünde yoka var gibi bakmıyor. Dolayısıyla geçmiş ne kadar günler elem çekmiş, onları şimdi düşünüp gelecekte daha şu kadar çekeceğim diye tevehüm edip bunu hepsini birleştirip insan zihnine koyduğunda bunu kaldıramıyor. Ama burada bütün suç insanın kendisindedir. Kuruntunun esiri olmuştur insan. Onun ıstırabını ve acısını çekiyor. Yoka var rengi veriyor. Altında eziliyor. Madem bu saatten evvelki hastalık zamanları ise sürür veriyor. Ve madem yine bu saatten sonraki zaman madum. Bundan sonra gelecek hastalık henüz yok. Hastalık madum. Elem madumdur. Sen Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği bütün sabır kuvvetini böyle sağa sola dağıtma. Bu saatteki eleme karşı tahşit et ya sabur de dayan. İşte Cenab-ı Hak insana bir görev yüklediğinde ya da bir hastalık yüklediğinde mutlaka ona karşılık olarak bir sabır kuvveti veriyoruz. Dolayısıyla insan bu sabrı yerinde kullandığında her türlü ıstıraba, her türlü Sıkıntıya karşı durabilir, dayanabilir insan. Dolayısıyla insanı aşan büyük insana yüklenmemiştir hiçbir zaman. Evet. La yukellifullah nefsen Allah hiçbir kula taşıyacağından gücü yeteceğinden daha fazlasını yüklemez. Fakat biz sabır kuvvetini sağa, sola, yani geçmişe, geleceğe, gereksiz yere sarf ettiğimizde günümüze, anımıza, anımızdaki, günümüzdeki sıkıntımıza, rahatsızlığımıza katlanamıyoruz. Bu bizim sabır kuvvetini yerinde kullanmamamızdan kaynaklanıyor. Eğer sabır kuvvetimizi sadece bu ana yönlendirsek, bu dakikaya yönlendirsek, insan rahatlıkla hastalığın, sıkıntının, meşakkatin, musibetin üstesinden gelebilir. 12. deva Ey hastalık sebebiyle ibadet ve evradından mahrum kalan ve o mahrumiyetten teessüf eden hasta evet bir kısım yüksek fikirli insanlar da bundan rahatsız oluyorlar kulluğumu yapamıyorum diye rahatsız oluyorlar ibadet ve evradından mahrum kalan yani sürekli yapabildiği ibadetlerini yapamıyor mesela teheccüde kalkıyorsa kalkamıyor namazını düzgün bir şekilde kılamıyor oturarak kılıyor vesaire bu da bazı insanları rahatsız ediyor kulluk vazifemi yapamadım yapamıyorum eksik yapıyorum diye ''Ve o mahrumiyetten teessüf eden hasta, bil ki hadisçe sabittir ki, muttaki bir mümin, hassas, takva bir mümin, hastalık sebebiyle yapamadığı daimi virdinin sevabını hastalık zamanında yine kazanır.'' Evet, Efendimiz böyle buyurmuş. ''Muttaki bir mümin, hastalık sebebiyle yapamadığı daimi virdinin sevabını hastalık zamanında yine kazanır.'' Yani günlük şu kadar Kur'an okuyan bir insan hastalık zamanında okuyamıyorsa Cenab-ı Hak onu okumuş gibi kabul ediyor. Mesela ömür boyu sürekli şu vakitleri pazartesi, perşembe oruç tutan bir insan mesela e, tutamıyorsa hastalık sebebiyle Cenab-ı Hak onu tutmuş gibi kabul ediyor gibi bir anlam çıkıyor. Daha önce de mevzu bahsi olmuştu. Üstad Hazretleri İşaret-i Lijaz isimli eserinde şöyle bir cennetin ve cehennemin ebediliğine dair şöyle bir mütalada bulunuyor. İnsan yaşayışıyla ortaya koyuyor ki ben sonsuza kadar yaşasam artık böyle yaşayacağım. Bunu insan hal ve etvariyle ispat ettiği için Cenab-ı Hak onu sonsuza kadar öyle yaşamış gibi kabul ediyor ve sonsuz bir mükafat veriyor. Sonsuz ebedi saadet ve cennet veriyor. Aynı şey Ehli dalalet içinde geçerli. Onlar da hal ve hareketleriyle defalarca test edilerek onaylanmış bir şekilde eğer bunlar sonsuza kadar yaşasalar böyle yaşayacaklardı. Dolayısıyla sonsuz cezayı hak ederler tarzında bir mütalası var. Dolayısıyla bir mümin hayatı boyunca alışkanlık haline getirdiği, hiç terk etmediği virtlerini, ibadetlerini hastalık vasıtasıyla yapamasa da yapmış gibi Cenab-ı Hak kabul ediyoruz. Farzı mümkün olduğu kadar yerine getiren bir hasta sabır ve tevekkül ile ve farzlarını yerine getirmekle o ağır hastalık zamanında sahir sünnetlerin yerini hem halis bir surette hastalık tutar. Evet. Farzlarını terke mahal yok. Mümkün olduğu kadar kılacak. Bunu yaptığı zaman sünnetlerini kılamasa. Efendim. üzerine e, vacip olmayan fakat insanın adet haline getirdiği ibadetlerini yapamasa da yapmış gibi Cenab-ı Hak kabul ediyor. Hem de halis bir hastalık e, onun yerini, yapmış olduğu ibadetlerin yerini sünnet hükmündeki ibadetlerin yerini halis bir surette hastalık tutuyor. Şimdi ibadete bazen Riya gire, girebiliyor. Dolayısıyla sevabını azaltabiliyor. Fakat hastalıkta riyakarlık söz konusu olamaz. Evet. Dolayısıyla çok halis bir durum. İnsan hastalıkla şikayet etmeden, cenab-ı Hakk'a karşı şikâyet etmeden e, rızayı, kemal-i rızayı nefsle mukabele etse bu halis bir ibadet oluyor. Hem hastalık insandaki aczini, zafını hissas eder. Evet. Hastalık insanı aslında ne kadar aciz olduğunu, ne kadar zayıf olduğunu hissettirir. O acizin lisanıyla ve zaafın ile kalen, halen ve kalen bir dua ettirir. Sen acizini ve zaafını bilerek Cenab-ı Hakk'a el açar, dua eder. Cenab-ı Hak insanı hadsiz bir aciz ve nihayetsiz bir zaaf vermiştir. Ta ki daimi bir surette dergah-ı ilahe iltica edip niyaz etsin, dua etsin. Evet. Aciz ve fakir, kâinetteki aslında en aciz ve fakir varlık insandır. Fakat insan bunu zaman zaman hissedemiyor firavunluk derecesine kadar gidebiliyor. Fakat hastalık, musibetle insan aslında elinde hiçbir şeyin olmadığı nı fark ettiğinde, kendisine ne kendisine ne varsa hepsinin Cenab-ı Hak'ın ikrami ihsanı olduğunu fark ettiğinde o zaman insan bütün varlığıyla Cenab-ı Hak'ka teveccüh ediyor. İnsanın yaratılış maksadı da bu olunca hastalık bu manaya çok kuvvetle hizmet ediyor. Evet. Cenab-ı Hak insanı hadsiz bir adis ve nihayetsiz bir zaaf vermiştir. Ta ki daimi bir surette dergah ile iltica edip niyaz etsin dua etsin. Evet, sürekli insanı Cenab-ı Hak'ka karşı yürekten duaya sevk ediyor. Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde anlatılan bir kıssa var. Denizde fırtınaya tutulmuş gemideki insanlardan bahsediyor. Yürekten Allah'a ibadet ederler diyor. Fakat karaya çıkınca sanki dua eden o değilmiş gibi unutur gider manasında. Dolayısıyla insanı Cenab-ı Hakk'a en çok yaklaştıran şey insan azdini ve zaafını tam hissettiği zamandır. İşte hastalıklar bu manayı çok kuvvetli bir şekilde insana derinden hissettiriyor. Kul mâ ya'bev bikum rabbi levle duâukum. Yani duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var? Ayetinin sırrıyla insanın hikmet-i ve sebebi kıymeti olan samimi dua. Evet yani bak bu ayet kerime ile bize neyse varlığımızı duaya bağlamış. Duanız olmazsa ne kıymetiniz var diyor. Ne ermetiniz var. Ayetin sırrıyla insanın hikmeti, hılkatı ve sebebi kıymeti olan samimi dua ve niyazın bir sebebi hastalık olduğunda. Evet. İnsan madem duayla insan oluyor. Madem de hastalık insanı duaya sevk ediyor. Evet. Bu noktayı nazardan şekva değil Allah'a şükretmek ve hastalığın açtığı dua musluğunu afiyet kesbetmekle kapamamak gerektir. Evet. Sen böylece Cenab-ı Hakk'a yaklaştıran müthiş bir fırsat hükmüne geçiyor hastalık. Böyle bir hastalığın geçmesini istememek gerekiyor belki de. Evet. Çünkü şükür musluğu, dua musluğu hükmüne geçiyor hastalık. deva, Ey hastalıktan şekva eden bir çare adam! Hastalık bazılara ehemmiyetli bir definedir. Define deyince define daha çok gömü anlamında, gömülmüş hazine. Dolayısıyla gizlilik, kıymetlilik ve gizlilik kendisini gösteriyor. İşte hastalık da böyle. Aslında bir hazine ama herkes bilmiyor ki bu hazinedir hazinenin üstünde oturan insanlar gibi diyelim yani bir kulübe var kulübenin altında hazine var insan onu bilmezse sefaletle yaşar hatta şikayetle yaşar İşte hastalık da insana bir define olarak veriliyor hastalık bazıları önemli bir define'dir gayet kıymetli bir hediye ilahiyedir Cenab-ı Hakk'ın özel bir hediyesi her hasta kendi hastalığını o neviden tasavvur edebilir herkes böyle düşünebilir Hastalığını. Madem ecel vakti muayyen değil. Evet ecelini kimse nerede ne zaman öleceğini bilemez. Belirli değil. Cenab-ı Hak insanı yeisi mutlak ve gafleti mutlaktan kurtarmak için havf ve rica ortasında ve hem dünya ve hem ahireti muhafaza etmek noktasında tutmak için hikmetiyle eceli gizlemiş. Evet. Cenab-ı Hak ecelimizi gizlemiş. Niye gizlemiş? İnsanı yeisi mutlak ve gafleti mutlaktan kurtarmak için. Yani insan yarın öleceğini bilse işte ölüm tarihini bilse o noktaya geldikçe insan korkunç bir yiyise, ümitsizliğe, telaşa düşer. Dolayısıyla müpem olması gerekiyor. Diğer taraftan da her an gelmesi muhtemel. Bu da insanı gafletten kurtarıyor. Yani havf vereceği, ümitle korku arasında bırakıyor insanı. Ve hem dünya ve hem ahireti muhafaza etmek noktasında tutmak için. Dolayısıyla insan biraz gaflete e, düçar olacak ki dünyasını imar etsin. Diğer taraftan da her vakit ölüm hatırlayacak ki ahiretini e, muhafaza etsin. Madem her vakit ecel gelebilir, eğer insanı gaflet içinde yakalasa, ebedi hayatına çok zarar verebilir. Evet. Allah korusun insan bizi kafil olduğumuz bir zamanda günahlar içerisinde yakalasa, defterimiz böyle kapansa, çok ciddi zarar verebilir. Hastalık gafleti dağıtır. Ahireti düşündürür. Ölümü teakkür ettirir, öylece hazırlanır. Evet. Aslında vücudun da tabuttun etmeyeni niyetlenen hastalıklar ölümün keşif kollarıdır diyor ustat bir yerde. Dolayısıyla insan hastalıkla bunu hissediyor. Ahiretin ahiretten bir adeta rüzgar esiyor insan alemini. Hastalık gafreti dağıtır, ahireti düşündürür, ölümü tahattur ettirir, öylece hazırlanır. Bu çok önemli. Yani Akıbeti düşünmek, sonucu düşünmek insanın hayatına istikamet verir. O yüzden insanın her vesileyle ölümü hatırlayıp ona e, ölümden sonrasını hazırlanması gerekiyor. İşte hastalık da bu manayı çok kuvvetli bir şekilde insana ders veriyor. Bazı öyle bir kazancı olur ki 20 senede kazanamadığı bir mertebe 20 günde kazanıyor. İşte insan bu kadar uyanık bir akıl, kalp, vicdanla dua ettiğinde, ibadet ettiğinde çok kısa sürede insan öyle yüksek bir mertebe yakalayabiliyor hastalık vasıtasıyla. Gafletten arındığı için o dönem. Ez cümle, arkadaşlarımızdan Allah rahmet etsin iki genç vardı. Biri İlamalı Sabri, diğeri İslam köylü Vezirzade Mustafa. Bu iki zat talebelerim içinde kalemsiz oldukları halde samimiyette ve iman hizmetinde en ileri safta bulunduklarını hayretle görüyordu. Evet. Üstadın ilk talebelerinden en çok beklediği şey yazdığı Risale'lerin matbaayla yazılması mümkün olmadığı için, kanuni engeller olduğu için o zaman kalemle çoğaltılıyordu. O yüzden Üstad kalemi kuvvetli talebelerine özel itibar ediyordu. Fakat bu iki zat kalemleri olmadığı halde samimiyet ve iman hizmetinde en ileri safta olduklarını hayretle görüyordum diyor. Yani yazıp çoğaltma gibi bir, bir fonksiyonları yok, okuma yazmaları yok ama son derece ileri saftalar samimiyetli ve iman hizmetinde. Hayretle görüyordum. Hikmetini bilmedim. Vefatlarından sonra anladım ki her ikisinde de ehemmiyetli bir hastalık vardı. O hastalık irşadıyla Sair, gafil ve ferahizi terk eden gençlere bedel, en mühim bir takva ve en kıymetler bir hizmette ve ahirete nafi bir vaziyette bulundular. Hemiyetli i̇şte, bir hastalık var, her vakit onları ölümü, ahireti hatırlatıyor. Hatta o gençleri yaşlı insanlar gibi olgun, ölçülü ve takva içerisinde hareket etmeye zorluyor. Hastalık bu hali onlarda karakter haline getiriyor. Evet. Dolayısıyla diğer arkadaşlarına kıyasla son derece e, ciddi, hassas ve coşkulu bir şekilde hizmet ediyorlardı. İnşallah iki senelik hastalık zahmeti milyon sene hayat ebediyenin saadetine medar oldu. Evet iki sene ızdırap çektiler, hastalık çektiler ve sürekli ölümü düşündükleri için dünyanın zevkleri onların gözünde silindi ama ebedi saadete inşallah vasıl oldular kısacık zaman diliminde ebedi bir saadeti kazanmış oldular. Böyle olunca elbette acınacak olanlar onlar değillerdi. Onlara imrenmek gerekti. Onlar için gerçekten bir define hükümüne geçmişti hastalıklar. Cenab-ı büyük bir ikramıydı. Ben onların saati için bahsettiğim duayı şimdi anlıyorum. Dünya itibariyle beddua olmuş. Evet. İnsan zaman zaman acıyor ve onlar için dua ediyor. Fakat biz dua ettiğimiz zaman duamızın aynen kabul edilmesini beklememeliyiz. Çünkü Cenab-ı Hak hakimdir. Hikmeti nasıl iktiza ederse öyle mukabele eder. Dolayısıyla bizim biz neyin iyi olacağını, neyin hayırlı olacağını da bilemeyiz. Dolayısıyla biz halimizi Allah'a arz ederiz. O bildiği gibi hikmeti ve rahmeti nasıl iktiza ediyorsa öyle yapar. Bu çok önemli. Duada bir edeptir. Evet. Ben onların sıhhat için bahsettiğim duayı şimdi anlıyorum. Dünya itibariyle beddua olmuş. Yani sıhhatli olsunlar diye dua ediyoruz. Fakat sıhhat onlar için bir hastalık hükmüne geçiyor. Çünkü gafletini derinleştiriyor. Ahireti unutturuyor. Dolayısıyla dünyayı değerlendirememiş oluyorlar. Dolayısıyla beddua olmuş oluyor. Evet. Dünya itibariyle beddua olmuş. İnşallah o duan sıkat uhrediği için kabul olunmuştur. Evet. Cenab-ı Hak duaları ya bazen aynen kabul eder veya daha evla bir surette kabul eder. Dünya saadeti için dua edilmişti. Cenab-ı Hakk onların saadetinin ahirette e, olmasını hikmetine uygun gördüğü için ahirete erteledi. Çok daha muhteşem bir şekilde duayı kabul etmiş oldu. İşte bu iki zat benim itikadınca 10 senelik bir takva ile elde edilecek bir kazanç kadar bir kar buldular. Eğer ikisi bir kısım gençler gibi sıhhat ve gençliğine güvenip gaflet ve sefahate atılsaydılar, ölüm de onları tarassut edip, tam günahlarının pislikleri içinde yakalasaydı, o nurlar defnesi yerine, kabirlerini akrepler ve yılanlar yuvası yapacaklardı. Evet. Madem hastalıkların böyle menfaati var, ondan şekva değil, tevekkül sabır ile, belki şükredip, rahmet-i ilahiye itimat etmektir. Tevekkül ve sabır, yani sonuçlar neticeleri düşün katlanmaktır. Fakat aslında katlanmak değil bilakis şevkle şükürle karşılamak gerektiğini üstat burada ifade etmiş oluyor. Niye? Çünkü canım bak madem bunları vermiş, mutlaka benim iyiliğimi düşünerek vermiş deyip buna itimat ettiği zaman, şükürle karşıladığı zaman insan bunu rahmet ilahiye itimat ettiğini gösteriyor. Bu aslında tevekkülün, teslimiyetin zirve noktası. Evet, hastalıkların böyle mühim menfaatleri var. Cenab-ı Hak bizi, bütün ehli imanı düşer olduklarında hastalık istenilmez. Belki verilir, verildiği zaman böyle bir sabrı ve böyle bir arkasındaki manayı keşfedip bir define olarak değerlendirebilmeyi bizlere nasip etsin. Ve Rabbil Alemin al-Fatiha.